Elhamdülillahi Rabbil Alemine ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebine Muhammedin ve alihi ve sahabihi ve men tebevim bi ehsanin ila yav meddine emma abadine. Şey alalım, İslam akidesinin vasat olma meselesi. Bir fayda alalım. Ve bitirelim dersi. Vallahi, bakalım. Bakalım ancak herhalde, ancak yeter. İslam akidesinin vasat olması.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 lu üç anlama geliyor müşterek lafızlardandır yani tamam kısayz mane makane beyne tarafıayı şey iki şey düşün iki tarafı var bir şey düşün iki tarafı var onun arasına ne denir vasat hani bir şeyin iki tarafının arasında olan tamam bu birinci anlamı Mesela mesacelestu vasata da evin vasatında oturdum ne demek ortasında arasında oturdum yani iki e, i̇ki ucunun arasında ne ne yaptım oturdum. Bir şey, iki, i̇ki tarafının diyelim arasında olan şey ne denir? Vasat denir. Vasatın anlamlarından bir tanesi خيار أفضل أجود yani işte en hayırlı, en üstün, en iyi anlamlarına gelir tamam. İkinci anlamı en iyi. Mesela Arap der ki evsatu'ş şey'i bir şeyin en evsatı, en vasatı dediğinde ne kasteder Arap buradan? <gülüyor> en vasatı yani en faziletlisi, en hayırlısı demek. Yani efdaluhu ve khiyaruhu demek. Evsatu'ş şey bir şeyin en vasatı ne demek? Efdaluhu en faziletlisi demek. Tamam? Ecveduhu en iyisi, en hayırlısı demek. Evet, evs efdaluhu khiyaruhu. Evet. Hatta Arap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 Araplar ona vasıhtatul qilade demişlerdir. Qilade şey demek hmm, gerdanlık neyse kolye. Onun vasatı demişlerdir o taşa o değerli taşa. Hatta bazen kolyede taşlar olmaz. Sadece bir taş olur. Değil mi? Ama en de yani o parçanın ipiyle birlikte o parçanın en değerlisi nedir? Kolyenin o ortadaki taştır. Doğru mu? Ona kolyenin vasatı demişlerdir. Çünkü vasatın anlamlarından bir tanesi dedik?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 En doğru ve adil, adil doğru da anlamını içerir. En doğru ve adil demektir. Ve kendisinde ne ifrat ne de tefrit vardır, orta yol. Orta yoluluk, ifrat ve tefrit arasında olma anlamında orta yoluluktur. Tamam? Bir şey iki tarafın arasında olmak. Evet, evet. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ve kezalike ceannakum ummeten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 Onları Allah'tan gayrı ne yapmışlardır? Rabler edinmişlerdir. Müslümanlara gelince peygamber Allah'ın e, pe, Müslümanlara gelince peygamberleri olmaları gereken konumda görmüşler. Hangi Allah onları hangi konumda tutmuşsa o konumda görmüşler. Ne ifrat ne tefrite gitmişlerdir. Onları desteklemişler. Kimin zıttı? Yahudilerin.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 Musa aleyhisselamın şeriatı dışında yani Allah Mus Allah'ın Musa aleyhisselamın şeriatı dışında bir Resul göndermesini kabul etmemişlerdir. Mutlaka onun getirdiği hükümlerin tamamını getirecek. Başka bir hükümle gelemez. Ne demişlerdir? Demişlerdir ki Allah'ın teşri olarak koyduğu şeyi nesk edip yerine başka bir şey getirmesi caiz değildir. Çünkü başka bir din gelse onlara göre ne oldu? O hüküm kalktı nesk oldu. Tamam. Hristiyanlar ise tam tersi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 Mesela, kulun tüm yemeği kan İsrail'e إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldığı şeylerden başka yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. Bu bir ikinci yol zulüm ve azgınlıklarından dolayı Allah Teala'nın onlara birçok şeyi haram kılması yoluyla haram kılınmıştır.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 için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri ne yaptık? Kendilerine haram kıldı. Tamam Evet bu Yahudilerin durumu. Hristiyanlar ise haram olan şeyleri tam tersine evet. mübah kıldılar. Tam Yahudilerin zıttına bir durumları söz konusu. Yani haram e, olan şeyleri mübah kılmada ne yaptılar bunlar? İlere gittiler. Yani Tevrat'ın kesin olarak belirtilmiş olduğu bazı haramlar vardı bunlara ve kendi dinleri onların helal olduğunu getirmedi. Buna rağmen ne yaptılar? Bunları mübah kıldılar. O yüzden diyoruz ki Tevratın kesin olarak belirtmiş olduğu ve İsa'dan o haramların mübahlığına dair bir şey gelmediği halde helal kıldılar, mübah kıldılar. Mesela leş, kan, domuz eti gibi vesaire. İbnü Teymiye Safa diye de söylüyor bunu. Evet, Müslümanlara gelince, Müslümanların vasat olmasına gelince, bunlar Allah'ın kendilerine kitabında veya Resulün diliyle sünnette helal kıldığı temiz şeyleri helal, haram kıldığı pis şeyleri de haram kıldılar. Allah Azze ve celle şöyle buyuruyor. A'raf 157'de. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onlara kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri e, iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Evet. 5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 ama bazıları külli tatile gitmişlerdir. Tamamıyla iptal söz konusudur. Ne gibi? Cehmiye gibi. Mutezile'yi de kısmen sokabiliriz. Bazıları da cüz'i tatile gitmişlerdir. Eşari gibi. Yedi sıfatı kabul edip reddetmişlerdir diğerlerini. Tamam. O zaman dedi ki tatile teşbih ehli arasında. Ama tatil ehli ikiye ayrılıyor. Külli tatile gidenler, cüz'i tatile gidenler. İkincisi neydi? Teşbih. Teşbih ehli ise ne yapmıştır? Allah mahlukatına benzetmişler ve onun sıfatlarını mahlukatın sıfatlarının cinsinden görmüşlerdir. İşte Kerramiye el-Hishamiyye el gibi. Mesela Hisham bin Salim el-Cevaliqi. Cevaliqi meşhurdur. Ve onun tabileri gibi, yine Rafizlerin bir kısmı gibi, teşbihin ilk baş, kendilerinden ilk sadır olan kimseler gibi. Dolayısıyla ne dedik, isim sıfatta tatil ve teşbih ile arasında vasattırlar. Ehli Sünnet ise ne yapmışlardır?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 aydınlık iki tane ilah kabul ediyorlar değil mi? O yüzden bazı alimler buradan kaderileri mecusilere benzetmiştir. İki yaratıcı kabul ediyorlar. Bir işte Allah her şeyi yapmıştır bir de kullar kendi filillerini iki yaratıcı görmüşlerdir demişlerdir. Hatta e, rivayet var, e, kaderiyeler bu ümmetin mecusileridir diye Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bazı alimler bunu sahih kabul ediyor. Hatta yanlış anlam yanlış hatırlamıyorsam Şehirben de bunu sahih kabul edenlerden. Ama e, racı olan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 Değilir. Kulların fiillerinin kendilerine nispet edilmesi mecazdır. Şöyle demen gibidir diyor. Mesela Osman abi, Türkçe mantıkla bakalım. Anlamak için. Ağaç var. Yaprakları var. Rüzgar geliyor. Bu yaprakları hareket ettiriyor. Bu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 Gidiyor kabre tapmaya. Yapabiliyor mu her zaman? Yapamıyor. Diyor ki gideyim de Muhammed Aleyhisselam'ın kabrine tapayım e, Mekke e, Vizesi iptal diyor Gilemiyor. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi kul kendi fiillerinde seçim hakkı vardır. Ama onu kim yaratmıştır? Allah. Sen diliyorsun Allah Azze ve Celle zaten onu ne yapıyor? Yaratıyor. O yüzden diyoruz ki kulun fiilleri Allah'ın dilemesiyle, yaratmasıyla örtüştüğü an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 Ama istiyor mu Allah küfretmemi istemiyor. O yüzden kevni irade dediğimiz bu işte. Kevni iradeyi Allah istemez. Yani istemez demiyoruz. Her kevni iradeyi Allah istemez. İstedikleri de var, istemedikleri de var şer'i olarak. İstedikleri de var, istemedikleri de var. Her kevni iradeyi Allah sevmez. Sevdikleri var, sevmedikleri var. Bunun gibi. Böyle baktığımız zaman kader meselesinde hiçbir problem yok. O yüzden yapan her şeyin, kötülük yapan her şey, herkesin yaptığı kötülükte kendine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 çözülüyor. O yüzden mesela kul, işte bir amel işler işler işler de cennete giden cennetik amel işler de kader kitap önüne bir geçer cehennem öyle bir yanlış anlaşılıyor ki bu. Bu çok büyük bir problem. Geç bir eline el sünnetin içerisinde. Böyle bir hakikat yok insanların anladığı gibi. Fayda derslerinde gelecek bunlar. Hiç alakası yok. Burada o adam Nas'ın Nas açıkçana gösteriyor ki o adamda önceden bir küfür dilemesi var. İtaat işlerken de o yüzden kader onun önüne geçiyor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 ağırlıkta tutmuşlardır. O yüzden hep müjdeleyici naslar onların dinde gündemdedir. Tehdit edici naslar pek umursamışlardır. Bu da onları ne? Hep böyle reca ümide etmiştir. yani rahatız yani Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz gibi. Mutlak anlamda öyle diyen Müslüman olmaz da hani yüzeysel anlatıyorum. Adil olmak lazım. Vaidiyye ise Vaidiyye. Kimdi? Söylemiyoruz. Ezberlediniz dersin az önce. Vaidiyye Vaidiyye ise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 Değil mi? Orada tongaya düşürelim. Evet, Müslümanların günahkarların isimleri ve ahkamı hakkında insanlar iki tarafa ayrılmışlardır. Bir vahiydiye ve mürciye tarafı, iki sünnet tarafı. Şimdi büyük günah işleyenlerin isimleri hakkında ayrılmaları. Önce bunu ele alalım. Vahiydiyeler büyük günah işleyenlerin dünyada iman, dünyada iman mümin ismini, şöyle diyelim. vaidiyeler, büyük günah işleyenlerden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 Devam ediyor ehl-i diyor ki her kim büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölürse işi Allah'a kalmıştı. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Ancak azap etse bile sonunda mutlaka ne? Cennete girecektir. İnnallâhe la yâgfiru delil, innallâhe lâ yâgfiru an yuşrekebihî ve yâgfiru mâdûne zâli kelimen yaşa. Allah, şirkten ö şirki, yani Allah şirki affetmez, şirkten öte her şeyine ne? Affeder. Demek ki büyük günahları da ne yaparmış? Affedermiş. Ebedi cehennemde. Kalmıyormuş. Allah Resulü'nün ashabı hakkında da nedir? Allah Resulü'nün son, bu da beşinci fark. Allah Resulü'nün ashabı hakkında da ehl-i sünnet nedir? Vasattırlar. Sahabi kimdir önce? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile mümin olarak karşılaşan ve İslam üzere ölen kimsedir diyebiliriz. Kısaca. Ehl-i sünnet ne sahabelerin değerini düşüren, onlara lanet eden, onları tekfir eden kimseler gibi sahabelerin konumunu düşürmüşlerdir.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 Allahü Aleyhi ve MashaAllah Muhammed.